Gizli Başyapıt Honor du Bazel Bir Lorda 1845 1. Jilet 1612 yılının sonlarına doğru soğuk bir Aralık sabahı, giysileri epeyce ince görünen genç bir adam, Paris'teki Grand Augustin sokağında bir evin kapısı önünde dolaşıyordu. İlk metresinin kapısını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 Dördüncü Henry'nin hayranlık verici bir portresini borçlu olduğumuz ressamın evine giremeyecekti besbelli. O sırada merdivenlerden yaşlı bir adam çıktı. Tuhaf giysileri, gösterişli dantel yakalı, yürüyüşündeki güvenli hava bu gelenin ressamın koruyucusu ya da dostu olduğunu düşündürdü genç adama. Sahandıkta geri çekilerek yol verdi ve ona dikkatlice baktı. Yaşlı adamda bir sanatçının sevimli, babacan tavırlarını ya da sanat meraklısı insanların yardımseverliğini görmeyi umuyordu. Ne var ki şeytansı denilebilecek, özellikle de o sanatçıların iştahını kabartan türden tanımlanması zor bir şeyler vardı bu yüzde. Gel bir alın düşünün. rebelyas ya da Sokrat'ınki gibi ucu kalkık, küçük, ezik bir burnun üstüne inen, şişkin, kabartılı bir alın. Kırış kırış, her an sırıtır gibi duran bir ağız. Ucu gururla kalkık,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 Gözlerin çevresinde hiç kirpik yoktu. Çıkıntılı göz kemerlerinin üstünde de ancak bir iki kaş izi görülebiliyordu. Bu başı alın, cılız ve güçsüz bir beden üzerine yerleştirin. Balık kepçesi gibi ince ince işlenmiş, göz alıcı beyazlıkta bir dantelle çepeçevre sarın. Yaşlı adamın siyah ceketinin üstünden ağır bir de altın zincir sallandırın.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 Porbüs saygıyla eğildi. İhtiyarın yanında getirdiğini düşünerek genç adamı da içeri aldı ve onunla pek ilgilenmedi. Acemi gençse yaşamında ilk kez bir atölye, sanatın kimi maddesel yanlarını yöntemlerini açığa vuran bir atölye gören, doğuştan ressam birinin büyülenmişliği içinde öylece kala kaldı. Porbüs ustanın atölyesi tabanda açılmış bir cam mekanla aydınlanıyordu.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 daha şimdiden ünlenen ve kötü günlerde bizim adımıza kutsal ateşi koruyan birkaç inatçının zaman zaman ziyaret ettiği bir tablo çekti sonra. Bu güzel resim kendisini karşıya geçirecek kayığın parasını vermeye hazırlanan Mısırlı Meryem'i canlandırıyordu. Bu başyapıt Moriödemedisis için yapılmıştı ve sefalete düştüğünde onun tarafından satılmıştı. Yaşlı adam, şu senin azize hoşuma gidiyor dedi Porbus'e.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 Sonra bu çizgileri daha önce paletinizde hazırladığınız bir ten rengiyle dolduruyor, bu arada bir yanın ötekinden daha koyu olmasına özen gösteriyorsunuz. Bir yandan da masanın üstünde duran çıplak kadına zaman zaman baktığınız için doğayı kopyaladığınızı sanıyor, kendinizi ressam sanıyor ve Tanrı'nın gizlini çaldığınızı düşünüyorsunuz. Ha, <Gülüyor> Büyük şair olmak için dil bilgisini iyi bilmek ve dil yanlışı yapmamak yetmez. Şu azizene bir bak Porbus. İlk bakışta harika görünüyor ama ikinci kez göz attığında tuvalin zeminine yapışık olduğunu ve çevresinden dönülemeyeceğini fark ediyorsun. Tek yüze olan bir silüet bu. Kesilip yapıştırılmış bir görünüm. Ne dönebilecek ne de duruşunu değiştirebilecek bir imge. Şu koluyla tablo olanı arasında havanın varlığını hissedemiyorum. Oylum ve derinlik eksik.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 Prometheus'un meşalesi ellerinde birkaç kez sönmüş ve tanrısal ateş tablonun çoğu yerine değmemiş. Porbüs saygıyla, ''Peki neden sevgili ustam?'' dedi yaşlı adama. Genç adamın içindense onu dövme arzusu kabarıyor ve bu duyguyu güçlükle bastırıyordu. ''Şimdi bak'' dedi ufak tefek ihtiyar. ''İki yöntem arasında kararsız kalmışsın. Desen ne renk arasında?'' Eski Alman ustaların kılı kırk yaran sabrı ve katı kesinliğiyle İtalyan ressamların göz alıcı coşkusu ve mutluluk verici bolluğu arasında. Aynı anda hem Hans Holbein'a hem Diziano'ya, hem Albehtura'ya, hem Paolo Veronese'ye öykünmüşsün. Kuşkusuz olağanüstü bir şeye göz dikmişsin. Ama sonuçta ne olmuş? Ne kuruluğun o sert etkileyiciliği geçmiş eline, ne de açık koyunun düş kırıcı büyüleri.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 Resimde inandırıcı olmayabiliyor. Yaşlı adam bir zorbanın sert onun sözünü kesip, ''Sanatın görevi doğayı kopyalamak değil, dışa vurmaktır.'' dedi. ''Sen sıradan bir kopyacı değilsin, bir ozansın. Öyle olmasaydı bir kadının kalıbını alan yontucunun bütün işi bitmiş olurdu. İyi öyleyse. Metresin elinin kalıbını alıp önüne koymayı bir dene bakalım. Aslına hiç benzemeyen korkunç bir ceset göreceksin önünde.''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 Azizeyle kayıkçıda sezilen arayışlar, İtalyan ressamların kıyısından geçemeyeceği bir incelikte. Şu kayıkçının kararsızlığını yaratacak tek İtalyan bilmiyorum ben. Porbüs yaşlı adama, ''Bu ufaklık sizinle mi?'' diye sordu. Delikanlı kızardı. Pervasızımı bağışlayın usta. Adı sanı belirsiz biriyim ben. İçimden geldiği gibi bir şeyleri boyar dururum.''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 Paletin nerede, Porbus? Porbus, gidip palet ve fırça getirdi. Ufak tefek ihtiyar hızla kıvrılıp bükülerek kollarını sıvadı. Porbus'un uzattığı, üstüne renkler sürülmüş alacalı paletin deliğine baş parmağını geçirdi. Her boyuttan bir demet fırçayı elinden koparırcasına aldı. Sivri sakalı, bir sevda hayalinin kaçıntılarını dışa vuran ürkütücü zorlanma belirtileriyle sarsılıyordu.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 Bak, şu kumaşlar nasıl uçuşuyor şimdi ve onları esintinin havalandırdığı nasıl da belli oluyor. Daha önce kolalanmış, sağ solu iğnelerle tutturulmuş bir beze benziyordu. Dikkat et bak, göğse yerleştirdiğim atlas parıltısı bir genç kızın teninin yumuşacık tombulluğunu nasıl duyuruyor ve kızıl kahverengiyle yanık toprak karışımı şu büyük gölgenin kül rengi soğukluğunu nasıl ısıtıyor. Az önce akacağına donup kalmıştı orada kan. Delikanlı, delikanlı. Sana bu gösterdiğimi hiçbir öğretmenden öğrenemezsin. Yalnızca Mabüs resimlerine can vermeyebilirdi. Mabüs'ün tek öğrencisi bendim. Benim öğrencim olmadı ve artık yaşlandım. Ama sen şu azıcık gösterdiğimden gerisini çıkartacak kadar akıllısın. Konuşurken resminer köşesine dokunuyordu tuhaf ihtiyar.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 Porbüs yüz fırça vurmuş. Ben bir vuruyorum ama alttakiler kimsenin umrunda olmaz. Bunu iyi bil. Sonunda şeytan durdu. Hayranlıktan dilleri tutulmuş Porbüs ile pusuna döndü ve şöyle dedi. Daha benim kavgacı güzel ayarında değil ama insan böyle bir yapıtın altına imzasını rahatça atabilir. Bir ayna alıp resme bir de onuna baktıktan sonra evet ben bu resme imzamı atabilirdim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 İçinden iki ekü aldı ve ona gösterdi. ''Desenini satın alıyorum.'' Posi'nin ilkildiğini ve utançtan kızardığını gören Porbus, bu genç çömezde yoksulluğun gururu vardı çünkü. ''Al.'' dedi. ''Hadi al.'' Onun dağarcığında iki krala yetecek kurtulmalık parası vardır. Üçü birlikte atölyeden aşağı indiler.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 bu yemeği iyi yürekli ve babacan iki büyük sanatçıyla yiyecek olmasıydı. Onun bir tablo önünde şaşkın kala kaldığını gören Pörbüs, Genç adam, dedi. O tabloya fazla bakmayın, umutsuzluğa kapılırsınız. Alacaklıları tarafından uzun süre hapiste tutulan Mobüs'ün zindandan kurtulmak için yaptığı Adem'di bu. Bu resimde öyle bir gerçeklik gücü vardı ki,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 Adam düpedüz canlı, ayağa kalkıyor ve sanki bize doğru yürüyecek. Ama bizim soluduğumuz, gördüğümüz, duymadığımız hava, gök ve rüzgar yok resimde. Bir de sadece bir adam var. Oysa Tanrı'nın elinden henüz çıkmış tek adamda tanrısal bir şeyler olması gerekirdi. Bu da eksik. Sarhoş olmadığı zamanlar, Mabüste üzülerek söylerdi bunu. Pusen, kaygılı bir merakla bir yaşlı adama,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 Sonra koyu meşe duvar kaplamasının üstünde bir kadın portresi gördü. Poussin, ne güzel bir Giorgione diye haykırdı. ''Hayır'' dedi yaşlı adam. ''Öyle mi? Demek ki ben resim tanrısının evindeyim'' dedi Poussin safça. İhtiyar bu övgüyü duya duya alışmış bir adam edasıyla gülümsedi. ''Franhofer dedi Porbus.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 Ne var ki daha hoşnut değilim, kuşkularım var. Belki de tek bir çizgi bile çizmemek ve bir figüre ortasından başlayıp önce en aydınlık çıkıntıları ele almak, sonra en koyu yerlere geçmek en doğrusu. Evrenin tanrısal ressamı güneşte böyle yapmaz mı? Ah, doğa, doğa, kaçmaya kalkıştığında kim yakalayabilmiştir seni? Bakın, fazla bilgi de tıpkı bilgisizlik gibi. Gelip bir olumsuzluğa dayanıyor. Yaptığımdan kuşku duyuyorum. Yaşlı adam bir an durdu. Sonra devam etti. On yıldır çalışıyorum genç adam. Ama iş doğayla savaşmaya gelince nedir ki on küçük yıl? Figmalyon efendi o yürüyen heykeli ne kadar zamanda yapmış biliyor musunuz? Yaşlı adam derin düşüncelere daldı. Gözleri tek bir noktaya bakıyor ve bilinçsizce bıçağıyla oynuyordu.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 Böylece heyecanlı posin içinde bu yaşlı adam birdenbire değişerek gizleri, taşkınlıkları ve düşleriyle sanatın ta kendisi oluvermişti. Evet sevgili Porbus, diye yeniden konuşmaya başladı Frenhover. Bugüne dek şöyle her şeyle eksiksiz bir kadına da rastlamadım. Bedeninin çizgileri kusursuz güzellikte, Teninin ışıltısı, sonra tümcesini yarıda bırakarak.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 Orfeus gibi ta cehenneme inerdim onu yaşama döndürmek için. Buradan gidebiliriz artık, dedi Porbus Pusine. Artık ne görüyor ne de duyuyor bizi. Hayran genç adam, atölyesine gidelim, diye yanıtladı onu. Yaşı tilki bunun önlemini almıştır. Hazinelerini saklamayı iyi bilir ve biz oraya giremeyiz. Bu gizemi deşmek için sizin aklınıza gelmesini beklemediğimi tahmin edersiniz. Gerçekten bir gizem mi var bu işte? Evet yanıtını verdi Porbus. Yaşlı Fran Howard Mobüs'ün yetiştirmek istediği tek öğrenciydi. Onun dostu, kurtarıcısı, neredeyse babası haline gelen Fran Howard de bunun karşılığında hazinelerinin büyük bölümünü Mobüs'ün tutkularının, heveslerinin yerine getirilmesini harcadı. Mobüs kabartının gizini, figürlere o olağanüstü canlılığı,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 Ressam ancak elinde fırçalarıyla düşünür. Bir gün gireriz oraya diye bağırdı Pusin. Artık Porbüs'ü dinlemiyordu ve hiçbir şeyin farkında değildi. Porbüs yabancının heyecanına gülümsedi ve yine beklerim dedi ayrılırken. Nikolopusin ağır adımlarla Le Harpe sokağına geri döndü. Dalgınlıktan oturduğu küçük oteli geçtiğini bile fark etmedi.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 Bir sır mı? Söyle. Bilmek istiyorum. Bir an düşlere daldı Pussin. Konuş hadi. Jilet, zavallı sevgilim benim. Benden bir şey mi istiyorsun? Evet. Kız asıcık somurtkan bir havayla. Sana yine geçen günkü gibi poz vermemi istiyorsan, dedi. Hiç heveslenme. Bir daha razı olmam buna. Böyle anlarda gözlerin hiçbir şey söylemez oluyor.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 2. Catherine Lesko Pussin'le karşılaşmalarından üç ay sonra Porbus, Frenhover's dayı görmeye geldi. Yaşlı adamı o derin ve apansız ortaya çıkan umutsuzluklardan birine kapılmış buldu. Bunların nedeni, hekimliğin matematikçilerine bakılır sağdımsızlık, rüzgar, sıcaklık ya da karnımızdaki şişlikler. Ruhçulara sorarsanız da tinsel yaratılışımızın kusurlarıdır.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 Ancak sevgililerine çıplak görünürler. Rafaelonun modeli elimizde mi? Ya Aristo'nun Angelica'sını, Dante'nin Beatrice'sini? Hayır, yalnızca biçimini görürüz onların. İşte benim yukarıda kilit altında tuttuğum yapıt da sanatımızda benzeri olmayan bir şey. O bir tuval değil, bir kadın. Birlikte güldüğüm, ağladığım, konuştuğum, düşündüğüm bir kadın.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 Bu sözlerdeki tutkulu sertlik karşısında şaşırmıştı Porbus. Ve bu derin olduğu kadar yeni duyguya ne yanıt vereceğini bilemiyordu. Fran Hoover'ın aklı başında mıydı, yoksa çıldırmış mıydı? Bu bir sanatçı hayalimiydi? yoksa açığa vurduğu bu düşünceler büyük bir yapıtın, uzun doğum sürecinin içimize yarattığı o anlatılmaz bağnazlıktan mı doğuyordu? Bu garip tutkuyla uzlaşmanın bir yolu bulunabilir miydi? Bütün bunları düşünüp duran Porbus yaşlı adama ''Ama bu bir kadına karşılık öteki değil mi? de sizin sevgilinize bakmasına izin vermeyecek mi?'' dedi. ''Ne sevgilisi?'' diye yanıt verdi Fraenhofer. ''O kadın er geç ihanet edecektir ona ama benimki bana hep sadık kalacak.'' ''Öyleyse bu konuyu kapatalım.'' dedi Porbus. ''Ama Asya'da bile olsa...'' Benim dediğim kadar güzel ve kusursuz bir kadını bulana dek, belki ölürsünüz, tablonuz da yarım kalır. Kalmaz, çünkü bitti dedi Fraunhofer. Onu gören biri ilk bakışta perdeli, kadifeli bir yatak üstüne uzanmış bir kadın gördüğünü sanabilir. Yanındaki altın sehpanın üstünden günlük kokuları gelir. Elin perdeleri tutan kordonun tutamağına gider. Catherine Lesko'nun kavgacı güzel denen o güzel saraylı kadının göğsünü gördüğünü, soluk alıp verdiğini sanırsın. Yine de emin olmak istediğim... Hadi, Asya öyleyse dedi Frenhover'ın bakışında bir duraklama belirtisi gören Porbus. Sonra da salonun kapısına doğru bir iki adım attı. Tam o sırada Juliet ve Nicola Pussin, Frenhover'ın evinin önüne gelmişlerdi. Genç kız içeri girmek üzereyken ressamın kolundan çıktı ve sanki içine bir şey doğmuş gibi geriledi. Sevgilisine gözlerini dikip derinden gelen bir sesle, ''Ne işim var benim burada?'' diye sordu. ''Jilet, ben kararı sana bıraktım ve bütünüyle sana boyun eğmek istiyorum. Benim bilincim, şanım, şöhretim sensin. Eve geri dön. Daha mutlu olurum belki eğer...''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 Evin kapısını açtıklarında iki sevgili porbüsle karşılaştılar. Gözleri yaşlı Jilet'in güzelliğine şaşıran ressam, kızı tir tir titreyen elinden tutup yaşlı adama götürdü ve ''Bak'' dedi, ''Dünyanın tüm başyapıtlarına değmez mi bu kız?'' Fran Hauer irkildi. Jilet haydutlarca kaçırılıp bir köle tacirine getirilmiş masum, ürkek bir gürcü kızının saf ve sade edasıyla duruyordu karşısında.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 Pussy'nin sırtına vurarak Porbus, aman sözünden döndürmeyin diye bağırdı. Aşkın yemişleri çabuk geçer, sanatın kilerse ölümsüzdür. Pussy'ne Porbus'a dikkatle baktı Jilet. Onun için bir kadından fazla bir şey değil miyim ben? Başını gururla havaya kaldırdı. Ama Frenhofer'a kıvılcımlar saçan bir bakışla baktıktan sonra sevgilisinin yeniden, bir zamanlar Giorgi'nin sandığı tabloya kapılıp gittiğini görünce içini çekerek ''Hadi çıkalım'' dedi. Hiçbir zaman böyle bakmadı bana. Juliet'in sesiyle daldığı derin düşüncelerden sıyrılan Pussin ''İhtiyar'' dedi. ''Şu kılıcı görüyor musun? Hele bu kızın ağzından tek bir yakınma sözcüğü çıksın. Onu yüreğine saplarım. Evini yıkarım ve kimse çıkamaz buradan. Anladın mı?''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 Fırçası ucuyla açık renk bir boya tabakasını gösterdi onlara. Porbüs ihtiyarın omzuna vurdu ve Pusen'e dönerek, ''Biliyor musunuz, çok büyük bir ressam var karşımızda.'' dedi. ''Ressamdan çok da şair.'' diye yanıtladı Pusen, ağırbaşlı bir edayla. Porbüs eliyle tuvale dokundu. ''Bizim yeryüzündeki sanatımız işte burada biter. Sonra da gidip göklerde kaybolur.'' dedi Pusen. ''Oysa ne hazlar yaşanmıştır bu bezin üstünde?'' diye söylendi Porbus. Dalgın ihtiyar onları dinlemiyor, düşlerindeki bu kadına gülümsüyordu. ''Ama er ya da geç bu tuvalde hiçbir şey olmadığının farkına varacak.'' dedi Pusin. ''Tuvalimde hiçbir şey yok mu?'' diye sordu birdenbire. Önce iki ressama, sonra da sözde tablosuna bakan Franhover. ''Ne yaptınız?'' dedi Porbus Pusin'e. İhtiyar genç adamı sertçe kolundan tuttu. ''Hiçbir şey görmüyorsun, öyle mi?'' dedi ona. ''Köylü, asker bozuntusu, aşağılık puşt. Neden çıktın öyleyse yukarı?'' Sonra porbüse döndü. ''Porvius dostum, siz de mi dalga geçiyorsunuz benimle? Yanıt verin. Siz benim dostumsunuz. Söyleyin, bozmuş muyum tabloyu?'' Kararsız Porvius bir şey diyemedi. Ama ihtiyarın bembeyaz yüzündeki kaygı o da acımasızdı ki dayanamayıp tuvali gösterdi. Siz bakın. Frenhover bir an tablosuna baktı ve sendeledi. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. On yıl buna mı çalıştım ben? Oturdu ve ağlamaya başladı. Demek aptalın, delinin biriyim ben. Ne yeteneğim var ne de becerim. Yalnızca zengin biriymişim demek.